Evet gençler nasılsınız? Ee, bu hafta, geçen hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bu introyu yapmak için tabi saygın yanında değil. O yüzden tek başıma çekiyorum introyu. Ama geçen haftada e, kapanışta söylemiş olduğumuz gibi bu hafta e, Geek Kapışında yine oyun konuşmaya devam ediyoruz. Amazon'un oyun sektörüne girişinden bahsedeceğiz. Ondan sonra birazcık da, hatta birazcık değil e, çoğunlukla saygının... E, ...Nintendo konusundaki e, düşün, fikir ve düşüncelerini ele alıyor olacağız. Evet, e, size keyifli dinlemeler. Kicksire.com Amazon oyun yapacaktır. Onun sesin gelmiyor olabilir orada. Şimdi... Saygın daha iyi biliyor tabi. Saygın anlatsın. Ama e, Amazon'un bir oyun firması satın aldığı haberi geldi. Ve satın aldığı oyun firması da e, Xbox One için e, oyun yapan bir firma. ve Şey, he, geldim. Geldim. Şimdi şöyle olmuş. E, Amazon bu Xbox One'ın e, çıkış oyunlarından bir tanesi olan Killer Instinct diye bir dövüş oyunu vardı. Hı -hı. Bu oyun şey böyle, bir tane karakterden bedava veriyorlar. Hı -hı. geri kalan karakterleri parayla alıyorsun, tamam mı? Dövüş Hı -hı. oyunu. Anlaşılsın, işte eskilerden bir Killer Instinct diye bir dövüş serisi vardı. Onun neden şey, e, bunu Double Helix'te bir e, oyun firmasından yaptırmış Microsoft. Amazon bu firmayı satın aldı. Satın aldığını açıkladı. E, kendine oyun e, yaptırmak için satın aldığını açıkladı. Tüm bilirsin ne oluyor Amazon ne yapıyor oyun oyun işine mi giriyor ne yapacak kendi konsolunu çıkartacak falan filan gibi. Sen ve bir sürü dedikodlar şimdi tabi e, Ortalıkta doğanmaya başladı. E, asıl dedikodu ise şu Xbox şey Microsoft'un e, Xbox kategorisini Amazon'a satmak için Amazon'da görüştüğü üzerine bir dedikodu var ortalıkta. E, tabi bu da bayağı ingiliz bir dedikodu çünkü. Çünkü, çünkü çünkü aynı zamanda şöyle bir dedikodu da şöyle ortada değil. dolaşıyor. Tam o dedikodun üstüne geldi. Zamanlaması çok mağlunlar oldu yani. E, bu Xbox şey, Microsoft'un yeni CEO'su olan e, neydi? Sat, satça bir şey. Ondan sonra bir adam var ya yeni CEO oldu. Bu adamın e, Microsoft için düşündüğü vizyonda, e, vizyonda. Xbox gibi Hı. ondan sonra e, bölümlerin bulunmadı. Bu adamın daha çok aslında Microsoft'un e, eski günlerine, yani e, sadece yazılımla para kazandığı, yazılım hakkı satın satış satışı yaparak para kazandığı günlerine geri dönmesi gerektiğini e, düşünüyormuş diye var. E, ve işte bu Surface'tır, günler bunun gibi aslında çok da başarılı olmayan zaten hı hı. E, bölümlerin satılması, elden çıkartılması, devredilmesi tarzı şeylerin e, yapmak istediğini üzerine, bir dedikodu var. Dedikodular işte. var. Tam o dedikodu üstüne bir de Microsoft'un ondan sonra Amazon'da görüştüğü dedikodusu gelince bomba oldu tabii. Çünkü hani işte tamam böyle dedikodu var ama adam onlar Xbox hayatta bırakamazlar falan filan ne düşünüyorsun ilk başta mesela. Ama bir de üstüne böyle bir şey gelirse gelince bir de işte Amazon'un e, girip kendine zaten bir oyun firması satın alması falan filan. Bunların hepsi birleşince insan hakikaten merak etmiyor değil. Böyle bir şey yapacaklar mı diye. Yani Amazon'un bence oyun firması satın alması o kadar önemli değil de şey çünkü hani içerik konusuna e, girmek istiyorlardı zaten hani e, şu anda dünyanın en çok satılan android tabanlı e, şey e, sen söyle tableti de onlarda evet. kindle fire e, da var ayrıyeten şey de yapıyorlar e, sen söyle dizi işine de girdiler evet. yani tamamıyla bir e, içerik firması olma yolunda e, hani ilerleme yapıyorlar, ilerliyorlar. Dolayısıyla hani oyun neden olmasın ee, diyorum. Fakat... Zaten dijital oyun satıyorlar. Hı -hı. şey Pain, PlayStation 4 için hem Xbox One için Xbox 360 için de dijital oyun satışı yapıyorlar zaten. Yani tamamıyla bir e, dijital içerik firması yani dijital içerik ayağı niye yapmayasınlar diye düşünüyorsun. Niye yapmasınlar? İşte ama şöyle bir şey de var. Ama tabii. konsol bence yapacaklarını çok zannetmiyorum. Ama şu açıdan düşün. Şimdi Xbox dediğin zaman e, konsollar arasında yani PlayStation işte e, Nintendo hı hı. diye düşünürsen Xbox en multimedya, en çok entertainment ve her şeyin bir araya geldi bir platform alt tabın alt şey e, tabanı çok kuvvetli internet üzerinden işte içerik sağlama e, hı hı. tabanı çok kuvvetli ve e, Amazon için bunlar çok şey olabilir kullanışlı olabilir. Olabilir. Yani çünkü ne olacak? Zaten bir şey altyapısı var. İçerik altyapısı var. İşte diğer şeyleri elimine edip sadece kendi içeriğini sağladığı bir platform haline getirebilir. Ama ee, yani ama gibi içeriği var. Amazon'un zaten yani. kendi içeriği var da <gülüyor> asıl güçlü olduğu konu hani dağıtım konusu olduğu için hem dijital içerik dağıtımı hem de fiziksel ürün dağıtımı konu. yani aslında adamların olayı dağıtıcılık yapmak. Tamam mı? Dolayısıyla hani tamamıyla kendine kapalı bir ekosistem oluşturacaklarını zannetmiyorum ee, Amazon'un. Hani e, konsol yapar mı? Ee, konsol konsol yapmak değil zaten aslında. Donanımına hazır, girmez bence. Hazır bir şeyi Hı -hı. satın alıp e, zaten şimdi yeni konsola çıkmış Ondan sonra e, onu devam ettirmek yani bence bir yandan da şey yapılabilir ama onlar da hani e, Steam benzeri bir e, dağıtım platformu üzerinde çalışıyor olabilirler hani Olur. ben olsam e, o şekilde giderdim hani nasıl olsa benim güçlü olduğum bir alan dijital dağıtım alanı e, hazır müşterim de var e, sen söyle hani elindeki malzemelerle bir sürü yapabileceği ekstra bundle'lar şunlar bunlar var anladın mı? Yani e, promosyonlar vesaireler. Hani Steam belki indirim yapıyor ama e, Amazon indirimin yanına al işte e, şunu al şun, şu oyun figürü de yanına hediye tarzı yani promosyonlar işte, da yapabilir. bilmiyorum ki ne, ne düşünüyorlar hani nasıl bir şey düşünüyorlar belki adam Xbox'ı satın alıp tamamen değiştirecek yani. Anladın mı? Yani belki konsol değil de başka bir şey olarak eee Evet, yani Tekrardan şekillendirecek. E, ama Xbox adını almış olacak. Xbox altyapısını almış olacak. Xbox ile beraber Microsoft ona kendi bünyesindeki oyun şeylerini satıp verecek. E, oyun e, stüdyolarını verecek. Ama böyle stüdyoları da almış olacak. E, i̇nsanların çok ta sevdiği, takip ettiği oyunları da böylece aslında kendi bünyesine IP'leri falan geçirmiş olacak. <gülüyor> IP'ler üzerinden de Amerika'da zaten Xbox çok biliyorsun PlayStation'dan daha e, şey ön planlı olan bir marka. Amerikan markası olduğu için <gülüyor> bir şekilde belki en azından ilk başta Amerika'da daha sonrasında da işte Avrupa'da ve diğer ülkelerde Xbox'ın hani kimliğinin geliş oluşursa. Mantıksız da değil. giriş yani, noktası olarak kullanacak belki. E, hani eğer sen, gerçekten senin dediğin gibi olursa O da mantıklı olur bence Hani e, Bir dağıtım kanalı olarak Xbox'ı kullanmak yani, Hani oradan Netflix'i kesersin dağıtıkçı. Tamam mı? Ondan sonra dayarsın kendi dizilerini evet. Ondan sonra zaten Amazon üzerinden Dizi satın alma vesaire yapılabiliyor mu Şu anda bilmiyorum ama ikinci bir iTunes olarak bir alternatif sunmaya başlarsın Yani şey 80 milyon Anlaşıldı Xbox 360 satılmış. Anladın mı? Hani Hı -hı. mesela e işte kaç milyon sattı? 3 milyon mu? 2 milyon mu? Ne? Xbox One daha yeni işte satıldı. Yeni bir konsol. Hı -hı. Yani bu web satışları da sürekli devam ediyor bu işlerin. Ondan sonra adamın yani kafadan ulaşabileceği zaten bir kitle var dışarıda. Evet, yani etkili Xbox ulaşıyordur Xbox'ın hani home entertainment sistemi olmak dışında bir de artık böyle bir aile sistemi olmaya çalışıyor ya. Hani bütün alışveriş bilmem ne var. Evet, bütün alışverişlerini mesela Amazon üzerinden Xbox sayesinde yapabiliyor olsan mesela. O bir güzel bir şey alternatif Bilmiyorum olabilir. Bilmiyorum işte ilginç bir delikodu. yani ben açıkçası aslında çok da istemem böyle bir şey olmasını. Çünkü böyle bir şey olursa o zaman piyasadaki tek konsol üreticisi yine Sony oluyor. Nintendo zaten Sony'yle kapışmıyor. Sony ile kapışabilen yani hani benzer sektörde sonuçta iş yapan bir tek şey var. Microsoft var. Ee, rakip olmazsa da Sony iyice götü kalkar. <gülüyor> i̇yi olmaz yani. Aslında yüzden bir rakip olması iyi. Ya, ya da... Tabi bence e, hani Xbox'ı oyun oyun konsolu olmaktan çıkarmaz Amazon alırsa. Yani çıkarmaz ama sonuçta Microsoft'un elinde olmasıyla Amazon'un elinde olması arasında büyük fark var. Microsoft'un elindeyken hakikaten mesela yazılım anlamda çok kuvvetli. işte donanım anlamı belki çok kuvvetli ama yine de işte bir şeyler yapmayı bir tecrübe kazanılmış. Ee, bir konsol var ortada, iyi oyunlar yapmış, çıkartılmış, exkluzif oyunları olmuş, yine IP'ler kazandırmış bir konsol var sonuçta ortada. Hani o Amazon'a geçerse Amazon'un ne kadar bu konuda deneyimli yok ki ya, yani. bu deneyim var adamların. Nasıl evet. yani oradaki adamları bile bünyesine bünyesine, o baştaki yönetimsel deneyimsizlik yüzünden ee, yaşanacak bir takım sorunlar olacaktır. Ve o büyük zaten e, hasar almış olan bir, yani şu anda yeni nesilde belli bir hasar almış e, bir markayı e, daha da aslında e, kötü bir noktaya doğru götürür Veya işte daha farklı bir noktaya götürür ve o farklı noktada... Oyuncuların istemeyeceği noktaya doğru tamamen gitmesi demektir. Yani casual'a doğru tamamen gidip oyuncuların e, da oyunculardan uzaklaşmak anlamına gelir. O zaman oyuncular daha çok PlayStation 4'e doğru kayacak demek bu da. Ama şey de Ortada var. Ortada başka bir oyuncu olmadığı için anladın mı? Ama tabii şey bir şey olabilir. Eğer böyle bir şey olursa bu Steam Box'a yarar. Çünkü milletin alternatifi o zaman yine Steam olarak kalıyor. Yani, PlayStation'ın alternatifi. Ee, şunu düşünüyorum bir yandan da. Hani geçenlerde işte e, kimdi o Sony'den birisi açıklama yaptı ya işte e, aslında şey dedi hani Nintendo'nun e, oyun piyasasından çıkması bizim için çok e, şey olur diye tehlikeli olur diye şeylerden bahsetmişti. Çünkü şey dedi hani Nintendo'nun hitap ettiği çok spesifik bir e, oyuncu grubu var. Hani genç arcade e, daha işte çocuk e, evet. türü oyunlar konusunda daha çok uzmanlaşıyor Nintendo diğer şey konsollara göre ve o pazar boşta kalırsa şimdi sen ister istemez o para pazarı girmek zorunda kalıyorsun hmm. çünkü sen girmezsen rakibin girecek ve o konuda da deneyimli değiliz ikimiz de diyor. ve orada gereksiz şey olacak diyor sıkıntı, için. sıkıntı yaşanacak yani yani mesela ben sonuçta rakibin, Amazon rakibin her zaman olması gerekiyor ki bir şeyler ortaya çıksın. Yoksa diğer türlü rakip olmayınca... E, yani son, zaten Amazon'un e, Xbox'ı alması demek aslında birazcık daha e, ailesel içeriklerin artması demek. Hani çok eci bir şey yapacağını zannetmiyorum e, şeyin Amazon'un. Dolayısıyla eğer Amazon Xbox'ı alırsa birazcık daha şey Nintendo benzeri bir e, aile konsoluna dönüşür gibime geliyor. Bakalım göreceğiz. E ee, başka ne haberlerim var Saygın? Başka ne haberlerim? <gülüyor> Valla e, bir de şey haberi vardı. Yanı biliyor musun? Ne haberi? Ee, Nintendo'nun da ondan sonra biliyorsun yaptıkları şeyler, nelerle uyarladı e, işte ne işte projeksiyonlar tutmadı. Ana satış projeksiyonları zarar açıkladılar. İşte projeksiyonları geri çekmek zorunda kaldılar falan filan. Tam böyle olay oldu. Yine Nintendo batıyor haberleri çıktı. Sonra Nintendo ne işi... zaman batmıyor ki? Nintendo Go Home haberleri falan çıktı yani böyle işte bu işi bırak, mobil oyun çıkart, Nintendo baskısı yine ortaya çıktı. Ondan sonra işte Wii U yapamayacak, yeni konsol çıkarsın, sonra, Nintendo daha kuvvetli konsol çıkarsın haberleri yayınlardı. İşte herkes Nintendo'yu bokladı falan filan. Yine böyle bir hatırladılar Nintendo devifirmanın olduğunu. Böyle dönemlerde hatırlıyorlar. Nintendo batacağına zaman herkes çok eğleniyor. Ama ah falan diye böyle herkes başlıyor konuşmaya. Ya şey gibi oluyor. Bizde hani ee... mineralöskü öldü mü? Hayır mineralöskü <gülüyor> öldüm değil ya. Herkes ondan sonra her şeyden bir haber şey bilgi sahibidir ya bizde. Böyle bir şey olur mesela. Aslında şöyle yapmalı. Aslında böyle yapsam Tabii daha canım. iyi olur falan ne? Onun gibi bir anda herkes Nintendo'nun CEO'su oluyor böyle dönemlerde ve Nintendo şöyle yaparsa kurtulur, Nintendo böyle yaparsa kurtulur. Nintendo şunu yapması kurtulamaz. Böyle yapacaksın Nintendo. Şöyle yapacaksın Nintendo falan diye herkes böyle yazı yazıyor. Sanki Nintendo ne yapacağını bilmiyormuş gibi. Ondan sonra neyse Iwata yine istifa etmedi. <gülüyor> <gülüyor> ama P kat aldı. Herifte nasıl bir para varsa maaşı abi. Adam 3 yani son 3 senedir sürekli <gülüyor> P kat alıyor ama bir türlü bitmene maaşı yani. Işte. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra işte ee, yine kendisi ve etrafındaki yöneticiler pek kat almışlar. Ee, adam çok ilginç açıklamalarda bulundu o dönemde. Ne dedi mesela? Dedi ki e, biz işte bu işi bilmiyoruz abi. Ha, bilmiyoruz <gülüyor> demedi de biz işte mobilin sonra önemini biraz şey yapmadık diye almadık falan filan. İşte mobil içinde çalışmalar yapacağız dedi mesela. Tamam mı? Hı. Ama yani öyle dememiş tabii. Mobil için çalışmalar yapacağız derken şey demek işte mesela şey demiş ee, telefonlara falan işte mesela oyunlarımızın demolarını çıkartacağız ki insanlar onları oynasınlar ve bizim platforma gelsinler. İşte falan gibisinden böyle şey aşmış. İşte milletki oyuncu sevindi. Aa Nintendo'sun yola geldi. Oyunlarını şey telefonda falan çıkartacak. iyi falan diye sevindi herkes böyle bir. Sonra ama aslında öyle değilmiş. Aslında <gülüyor> adam demiş ki yani demolar, ufak oyunlar, mini gameler falan çıkartacağız. Biz ki işte insanlara e, oyunlarımızın tanıtımını yapalım. Tanıtım yapma amaçlı yani. Anladın mı? E, i̇şte herkes sonra bir bozuldu. Aa, yine yapamadılar. Yine gerizekalılar, eski kafalar falan muhabbet döndü. Sonra bir başka açıklama da şey ilginçti. E, Yuvat'ı demiş ki biz işte biraz e, eski kafalı, yani bu eski sistemden ondan sonra biraz çıkmamız lazım aslında. Evet. E, o yüzden hani biz şey konusunda aslında biraz sıcak bakmamız gerekiyor sanırım. işte bir başka mesela firma ile birleşme veya işte bir evet. şey yapma tarzı böyle bir laftar etmiş, tamam mı? Aa millet tabii. <gülüyor> aa yine gaza geldi. İşte aa Nintendo'nı kiminle birleşecek? İşte ne yapacak? Yok yapalım mı birleşecek? Nintendo'na mı birleşecek? Zart olacak, olacak. Ha, aslında şunu da birleşsin, bunu da oynasın. Fala filan. Ulan Nintendo'na neye gidip başka firmayla birleşsin? Niye kendini satsın? Heriflerine zaten kendilerini 60-70 sene götürecek şey yasın, nakitleri var bankada. Yani Dana gibi elinde IP var. Satsan IP'leri zaten baraya sonra üç, kaç sene gidersin. Hani böyle çok... Maddi açısından çok kuvvetli bir şirket bu. Yani hani 2 senedir zarar çıkıyor. Çok da umulmayan. Yok zaten 5 sene Vi'dan götürdü parayı. Hani yani çok ilginç şeyler yani bunlar. Onlar, Kimse bunları dikkate almıyor. Yani onları dikkate almaması değil. De yani zaten şirket... Sony 5 senedir zarar çıkıyor. Yani yatırımcılar ne yapsın be Sony batması, kim batacak? Zaten Sony e, şey e, sen söyle. E, telefon operasyonunu kapatacak galiba. Telefon operasyonunu kapatmıyor. Telefondan para kazanmaya çalışıyorlar. Yok ben daha yeni okudum ya. Ee, telefonun değil şeyde zarar ediyorlar. Sinemada zarar ettiler. Sinema tarafında. Ama, e, o yüzden işte oradan bir adam çıkartma yaptılar. De, televizyonu da yakında televizyon, kapat. Işte, televizyonda da zarar etmişler. Televizyon kısmında şey yapıyorlar. Ama telefonda sonra para kazanıyorlar. Sonra işte yeni çıkardığı telefonlar falan filan. Bayağı satışları iyi. Yani herkes memnun telefonlardan. Bayağı iyi yorumlar falan geçiyor ortalıkta. İşte Kaz Hirayi'nin işte Sony nasıl ayağa kaldı toparladığıyla ilgili falan haberler çıktı bir tanem. Konuştuk ya sen Konuştuk da e, ben bu hafta okudum ya sanki bir iki tane e, departmanlarını kapatacaklar gibi. Yani bunlardan ikincisi işte televizyon olacak ama ilki galiba telefondu yanlış hatırlıyorum. Bilmiyorum. Neyse şey ben ne anlatıyordum unuttum. Ee, yani işte Nintendo'da böyle abuk şeyler oluyor. Evet. İşte şeyin hisselerini geri almışlar. Bu eski hissedarlardan hisseleri geri almışlar falan. Ee, birazcık Anamkala'yla Nintendo şeyin baskısından kurtulmak istiyor. Hissedarların baskısından kurtulmak istiyor. Çünkü sürekli hissedarlar yani daha doğrusu hiç boktan haberi olmayan hisse almış insanlar. Arasında Nintendo sürekli baskı yapıyorlar. Yok mobileye giriyor, bilmem ne yap işte zarar ettiriyorsun bilmem ne olsun falan diye. Biraz hissedarlardan kurtulmak istiyor aslında ki daha rahat hareket edebilsinler. Çünkü Nintendo içinde de biraz... Sıkıntılar mevcut yani bu yüzden. Baskı ve sıkıntılar. E ee, sen ne zaman giriyorsun Nintendo'nun e, yönetim kurulu'nda? <gülüyor> ben girmeyeceğim. Şey. Ben dışarıdan <gülüyor> Öyle yani. Iwata aynı zamanda şey de söylemiş. Neyse. Ee, bir yeni bir konsol değil de yani nasıl bir şey olduğunu tam belli değil ama işte sağlık kısmına yönelilecek olan bir şey üzerinde çalıştıkları, projesinde çalıştıkları. Yeninde böyle bir şey Böyle işte farklı sektörlere girip o sektörlerden para kazanacak. Kendi yeni sektör açmaya çalışıyor. Sen Nintendo'nun zaten var olmadığı sektör var mı ki? Mesela. Nintendo aslında hayvan gibi işte bir şirket değil mi? Yani sadece oyun kısmı yok ki heriflerin. Sadece oyun var oğlum Nintendo. Sadece oyun ve e, donanım yapıyorlar. Nintendo'nun bağlı olduğu ana şirketin böyle bir abusu sürü yok mu? Ana şirket yok Nintendo varsa. Öyle mi? Tabii. Ben yani sanki onlar daha büyük bir grubun bir parçası diye biliyorum. Bak şimdi e, kurt düştü. Bakarım şimdi bir bak. tane. Nintendo abi bir grubun parçası falan değil. Nintendo, Nintendo. Adamların tek para kazanığı şey var donanım satmak, donanıma oyun çıkarıp onun oyun satmak. Diyorsun. Evet. Başka bir şeyden para kazanmıyor. Sony mi zannettin ama? Vallahi bakıyorum. Şimdi Google aldım. Google an. Hazreti Google. Şimdi bakalım. İki. Nintendo. Binaları çok çirkinmiş tokyo'daymış, kıyıda da var işte. Hmm. 63'te, e, love hotel ve e, te, taksi işine denemişler. kart işiyle kart işiyle başlamışlar, ondan sonra taksicilik ve e, love hotelcilik yapmayı denemişler. ondan sonra e, Evet, kontrol oyun dışında bir olayları yok. Anladın mı? Oldum. Hmm. O yüzden, adamlar hmm. Evet, yani oyun olmasa batacak bu adamlar. Aynen. O zaman adam olsunlar. Ama yani bir ara Japonya'nın en değerli üçüncü şirketi falanmış yani, tabi o yüzden. E işte bir zamanında birinci sıraya çıkırlar ee, o yüzden hisselerleri ne derse o. Tabii ki. İyi de işte o zaman da mobil oyun yapıyor, mobil oyun yapıyordu. Şimdi mobil oyun yapıyorlar. Yapsınlar. Hayır, Yapsınlar Hayır. Yapmasın. Çünkü mobil oyun yaparsa, eee bu geri zekalı Flappy Bird gibi bir sürü dandik, dandirik oyunun olduğu bir ortamda, oyunlarını, kendi oyunları şey olacak. Heba olacak. Çünkü oyunun değerini kimse bilmeyecek. çünkü o mobilde oyun oynayan adam işte Flappy Bird oynuyor. Flappy Bird'den de ilerisine gidebilecek bir şey yok oyun kapasitesi yok adına. Anladın mı? Yani öyle çok, bilgisi yok. Öyle bir kültürü yok. Çok önemli yok. değil. Bence... Hayır e... önemli ama. Çünkü Nintendo'nun kendi oyununu ondan sonra oynayacaksın. Yani Mario kart oynayacaksın. Yok işte Nintendo Super Mario World oynayacaksın. Bir kere Super Mario World'un konsolda çıkan kaliteyi mobilde alamayacaksın. Hayır abi bir... bence onları o, o şekilde düşünmesen de olur. Yani şu ana kadar işte NES Super NES vesaireye çıkan eski işte 16 bit, 32 bit oyunları mobil versiyonunu yapsan bu bile yeter. Ya onu yapsan oynamayacak kimse diyorum sana. Oğlum niye Yani oynarasın? oradan para kazanamayacaklar. Bence kesin kazanırsın. Ya kazandığı parayı ama asura yani şeyine Oğlum, harcamış Alan, olacak. Allah'ın Flappy Bird'ü günde 50 bin dolar reklam geliri yapıyor. Ya tamam da Flappy Bird'ü e oynayan adam gidip Sines'deki Super Mario'yu oynamayacak işte ne demek istiyorum sana. Oynar oynar. Oynamaz abi. Oynar. Hayır Ayrıca. eskisi gibi oyna Yani o, senin tahmin ettiğin gibi oynamaz. Ya yani bence çok yani önemli değil. Yine oynayacak adamı söyleyeyim ben sana. Ben oynarım sen oynarsın. Gidip ona Bence oynamaz oynar. Bence oynar. Bir iki hani reklam almazsın ama bir cross promotion platformu olarak kullanırsın mobili. Ondan sonra da işte şey yaparsın. E, hani Nintendo oyunlarının reklamını yaparsın sadece mobil oyunlardan. Oradan direkt bir revenue stream oluşturmazsın belki ama e, konsula müşteriyi öyle şekilde çekebilirsin. Cık, lan V diye bir şey vardı diye hatırlar yani adam orada. Yani e, bence tamamıyla e, şey eee Tamam işte onu yapmak için full oyun çıkarmak zorunda değil oraya. O yüzden de işte böyle mini game'ler, yok işte böyle hmm. demolar, anasını Demo değil de böyle daha çok tadınlık anasını şeyler çıkarmak. İşte ben işte de onu diyorum Donkey Kong'u çıkarsın. Ay Donkey çıkarmayacak abi. Herif. Çıkarmayacak. Sadece oraya tadınlık bir şey koyacak. Sadece karakteri Kong, koyacak Oğlum Donkey Kong yani Donkey Kong ne kadar çok satan oyun sen biliyor musun? Wii'ye çıktıktan ardından Wii U'ya ye yenisini oğlum. yaptılar sırf o yüzden. Hangi Donkey Kong'dan bahsediyorsun? Oğlum? O Donkey Kong'dan bahsediyorum, Yenisinden bahsediyorum. ben. İşte yani. Ben yenisinden bahsediyorum. Sen eski versiyonu eski versiyonundan versiyon. Ama eski versiyonu oynamazlar oğlum. Ona demek Hayır abi Flappy Bird kadar kalitesiz boktan bir oyun oynuyor insanlar. Niye? Çünkü onun o oynadığın kısım o, o mantıkla Nintendo oyunları uyuşmuyor çünkü. Çünkü aynı mantıkta değiller. Ya bırak Allah aşkına. Flappy Bird'ün zaten oynan, oynanıyor olmasının... Ya bir kere Flappy Bird çok kalitesiz bir oyun falan değil. Flappy evet. Bird aslında çok iyi düşünülmüş ve e, hani e, şey... E i̇yi iyi bir e, nasıl desem e, nasıl desem iyi mühendislik örneği Flappy Bird. Yani Flappy Bird gibi bir oyun yapıp tamam mı? Senin zaten hani bu kadar e, oğlum iki haftadır herkes onu konuşuyor, üç haftadır onu konuşuyor herkes. Bu kadar sansasyonel bir hale sokabilmek zaten bir e, şey bence mühendislik başarısı çünkü adam nasıl bu şey hem Android'te hem e, iOS'ta şey e, bir numaralı app oldu. Ben nasıl oldu? Yani bunun nasıl altında oldu bir, sürü, bir sürü şey var, var altında. Evet, mesela ha. tek tuşla oynanıyor olması mesela çok basit bir şey ama çok daha yani bir şey başka hiçbir tuşa ihtiyacın yok yani e, şeyin yok bir kere tamam mı bir engolun olmadığını biliyorsun ama e, aynı zamanda da hırs yapıyorsun çok basit olduğunu düşündüğün için ulan ben bu kendine kızıyorsun bu kadar kez zekalı, saçma bir oyunu ben niye hani iki, iki e, boru geçemiyorum diyorsun tamam mı? O e, hani vakumda bile şey rekabet oluştu kendinde tamam mı? O çok daha yani bir şey. Yani senin illaki arkadaşım 10 yapmış ben 15 yapmalıyım e, demene gerek yok. Öyle bir şey olduğu zaman tabii ki daha fazla hırslanıyorsun ama o olmadan bile. Oğlum ben mal mıyım niye bir tane yapamıyorum? Iki, ta iki tane yapamıyorum. Kendi kendine gaza geliyorsun bir. İki... Çok basit bir oyun yani ee, adamın ona verdiği e, kodlarken grafiğini yaparken anladın mı ya harcadığı zamanla harcadığı zamanla kıyaslarsan kazandığı parayı deli deli şey yani e, işte o, ben de onu anlatmaya çalışıyorum sana. Mobilde onun böyle oyunlar var tamam mı? Hayır mobilde, mobilde çok daha oyunlar kaliteli varken, oyunlar var. Ya kaliteli oyunlar olması önemli. Mobilde böyle oyunlar var. Hayır mobilde mobilde. Ya yani, kaliteli kaliteli olduğunu ben tartışmıyorum. Mobilde böyle oyunlar var. Mobilde olan böyle oyunlar içerisinde Nintendo'nun komplike oyunları yer alamaz. Abi zaten Nintendo'nun Nintendo komplike oyunları oyunlarına... komplike ol kalıyor bunların yanında. Hayır abi. E tabi komplike kalıyor. Yani sen ne komplike kompl oyunu ne ne komplike oyunlar var abi mobilde? Boka... Ya ne komplike oyunu bir bok yok komplike oyun onun basit oyunlar. Abi her zaman. Abi, her diyeyim. zaman başı tutmaya çalışıyor Çünkü insanların iki dakika oynayacak. Ondan sonra yapacak. Ne yani işte o pocket mani oynuyorsun. Çok mu komplik oyun? Hayır. Ben mesela ben öyle oyunlar tercih ediyorum. Ama aslında bakarsan işte e, en basitinden şey infinite Blade ile o kadar basit bir oyun değil. infinite Blade gayet basit bir oyun. işte sağa sola yapıyorsun yani. Bir tamam. Zamanlama yapıyorsun orada. E tamam. Gitti. Ondan sonra şeyler var. Ne e... araştırma var. Ne bilmem ne var. Ne başka bir şey var. Hiçbir şey yok ya yani oyunda. Ne platform ilk var. Yani böyle bir seni zorlayacak bir şey var mı? Yani bir platform Forming. Bir Super Mario World 3D veya o tarz bir oyunda olan tamam. dinamikler var mı bu oyunların hiçbirinde? Yani biz... Varsa bir de zaten onun kopyasını yapmış olduğu için var. İşte ben de diyorum Yapmaya ki zaten yenisini yapmalarına gerek yok diyorum bak. Bir de şöyle bir bak, şey daha var. Grafikleri birazcık düzeltip tamam mı? Süper, e, Grafikler şey... düştü mü zaten? Ha? Video'da sen hiç görmedin. Tabii. Dana gibi güzel grafik yaptılar. Şu hayır da. hayır. Grafikleri birazcık daha düzeltip tamam mı? Orijinal e, Nintendo NES sistemindeki tamam tam 16 bit oyunları yapsınlar mobile. Zaten onun şeyi yok. O o platformun oyunlarında öyle çok komplike bir şey yok. Ya şimdi adam yani onu onun yapmıyor. Niye? İşte On Donkey donkihon'u düşündüğün Hayır. zaman zaten Flappy Bird'den daha basit bir şey aslında. Onun mobile ne yapsın? Nintendo'nun internet diye bir konsol var mobil zaten. Alıyorsun orada var Virtual Console diye. Onla satın alıyorsun. Olması gerektiği gibi oynayabiliyorsun. Çünkü Abi, olması, olması gerektiği gibi kontrollerle, olması gerektiği gibi oynayabiliyorsun. Yani gereksiz diye... dokunmak tek ekrandır. olması adapte etmesine gerek yok. Tamam Çünkü da. Çünkü adam zaten sonuçta adam kendi üreticisi. Tamam. Kendi hardware zaten sattığı adamlara bir derdi yok ki. Tamam da yani adam... Yeni hardware satamadığı için yapıyor bunu. Yeni hardware satamıyor değil. Dirtiliye satıyor zaten. Yani, Wii U'da sıçtı sadece. Tamam. Yani hani insanların insanların çok Ama, abarttıkları şey bu. Hayır. Wii insanların, insanların çok abarttıkları şey bu değil. İnsanların çok... Nintendo'nun İnsanlar, bence kafasının almadığı şey şu. Ee, Nintendo'nun tamam mı hiçbir zaman... Ee, Nintendo olarak bence çok geniş bir kitlesi yoktu tamam mı? He yani Game Boy zamanı, NES zamanı vesaire e, Nintendo çok jenerik kalıyordu anladın mı? Ee, Nintendo'nun branding'i çok böyle spesifik bir e, kitlede e, sınırlıydı bence. Çünkü mesela ben Nintendo'dan sonra Super Nintendo'ya geçtim ama Super Nintendo'dan sonra GameCube'a geçmeye gibi bir ihtiyacım Hiçbir zaman olmadı. Atıyorum Game Boy'dan sonra Game Boy Advance'e, Color'a, işte 3DS'e vesaire geçme ihtiyacım hiçbir zaman olmadı. Yani bunu sürükleyecek herhangi bir markalaşma Nintendo'da bence çok başarılı bir şekilde yapılmamış olabilir o yüzden. Hani ben... Ee... Sen Türkiye'de olduğun için... Hayır abi Türkiye'de olmamla herhangi bir alakası yok. Yani ben sonuçta Allah'a çok şükür ee, bu tarz şeyleri hani çocukluğumdan beri yaşayabildiğim bir ekonomik ortamda büyümüşüm anladın mı? Yani kimse de yani Nintendo yokken Nintendo ilk çıktığında bende vardı. Anladın mı? Ee, ne bileyim yani elimin altından 10 tane belki Gameboy geçmiştir. Kaybettim, bozuldu, bir şeyle oldu falan filan birisinden aldım, verdim. Anladın mı? Hani sonuçta ekonomik olarak bir şekilde bu lüksü yaşama e, fırsatım olmuş benim. Anladın mı? Ama ne bileyim e, mesela ben benim şu anda hani yıllardır mesela hani e, seninle oynadığım şeyleri saymıyorum. PlayStation 2'den sonra e, PlayStation 3, PlayStation 4 almadım ama arada bir hani ulan acaba alsam mı diye yine de düşünüyorum. Almayacağımı bile bile. Niye abi? Çünkü hani beni cezbedecek e, hani ufak tefek ekstra şeyleri oluyor. Ulan Blu-ray mesela işte 3 almayı düşünürken. Ulan Blu-ray için alsam mı? Hani ııı. E, oyun için tekrar şey PlayStation 3'e geri dönmeyecek olan adam için bile bir olta atıyordu mesela o. Hani Xbox'ta işte hani modası geçti artık kimse üretmiyor ama HD DVD vardı 720'de. <gülüyor> Ondan sonra ne bileyim işte şeyi e, hani Türkiye'de tabii bir boka yaramıyor ama hani e, işte Hulu'sudur, e, Netflix'idir. Hani uğraşsam aslında ben bir tane virtual net, şey VPN, VPN alırım. alırım tamam mı? Bağlarım işte Amerikan IP'si ile izlerim her şeyi. Lan yapsam mı diye düşündürüyor beni. Nintendo'nun öyle bir şeyi yok. Nintendo'nun birazcık hani o geri kafalılık dedik dediğimiz şey aslında o. Hani geleneksel ha, bir o tarafı var. Tamam o başka bir şey var. yani. Hani geleneksel evet, bir tarafı o, var. Evet internet ortamında oyun işini e, yapamıyorlar, yapmıyorlar. Niye yapmıyorlar, niye yapamıyorlar çok belli. Yani böyle çünkü çok kapalılar ve konsolu çok korumacı bir şekilde üretiyorlar. İşte kimse internet üzerinden birbiriyle ondan sonra böyle serbestçe konuşmasın, ona küfretmesin, ne yapsın. Çünkü Nintendo en sonunda kendini bir aile konsolu olarak kullanıyor konumlandırmış durumda. Yani bir hardcore oyuncu konsolundan çok bir aile konsol konumlanmış durumda. Ve çocuklar oynuyor benim konsolum diyor. O yüzden diyor internet üzerinden çocuklar işte serbestçe konuşup birbirine küfretmesinler. İşte motherfucker motherfucker diye gelmesinler. Ee, aile terbiyesi alsınlar diye. Adamlar mesela onu kısıtlıyorlar. İnternet üzerinde halbuki mesela Wii U'da çok güzel bir sistem kurdular. Miiverse diye. Bütün böyle miiler arasında birbirine alışveriş yapabiliyorsun. Konuşabiliyorsun. Fikir alışveriş yapabiliyorsun. Bir oyunla ilgili bir mesela soru soruyorsun ortaya. Herkes sana geri cevap veriyor falan. Öyle çok güzel bir sistem, ekosistem kurdular mesela. Ama e, yine kendilerinin koyduğu kısıtlar çerçevesinde. O yüzden o kısıtlar seni sinediyor. Çünkü sen artık çok özgür bir ortamdasın. İşte basıyorsun onu da konuşuyorsun. Bir ne yapıyorsun? Her şeyin çok rahat değil mi? Diğer diğer platformlarda. Ama Nintendo kendi platformunda bu kısıt var. Adamlar bu kısıtı yapıyorlar. Çünkü ne der? Yani, yani şu... o kadar açık olamıyorlar şu anda. Hayır, o başka bir şey. Mantık bence şu. Ee, yani düşünmeleri gereken şey şu. Abi bak Çocuk için oyun yapıyorsan veya aile için oyun yapıyorsan senin bunu ee, nasıl desem çocukluk dediğin çağ aslında çok kısa süren bir çağ. Tamam mı? Ve e, çocuk doğası gereği aslında çocukluğunun hani aşmaya çalışıyor sürekli. Tamam mı? Hani yetişkinlerin yaptığı şey daha cool görünüyor. işte illaki işte e, kapağında işte 18 artı yazdığı zaman görmesi lazım, oynaması lazım. Hmm. Anladın mı? Yani kendisi zaten çocuk hiçbir zaman kendi yaşı denk olarak düşünmediği için belli bir yaştan sonra. Hani sen 13 yaşındayken hani kendine e, daha olgun, daha şey e, akıllı, daha yetişkin göstermeye çalışmıyor muydun? Evet. Hani dolayısıyla senin ya o saflığını koruyup da işte 30 yaşına kadar işte Nintendo Nintendo Guild diye gezen Nintendo nerdlerine ihtiyacın var konsolun sürekliliğini sağlamak için. Evet. Ya da senin e, bu konsolu eve alıp çocuklarını oynatacak e, velileri ikna etmen gerekiyor. Evet. Çünkü doğrudan hani e zaten... onu yaptılar. O yüzden hani, çok başarılı Doğrudan oldu. hani bu işte 5-15 yaş grubundaki çocuklara hani biz çok cooluz diye kendini pazarlayamıyorsun. Çünkü zaten onların gözü Xbox'ta, Playstation'da o, burada kan fışkırıyor falan filan. Onlar daha cezbedici geliyor çocuklar için bence belli bir yaştan sonra. İşte yani zaten şöyle bir şey oluyor. Nintendo işte Wii'de onu başardı. Ailelere sattı konsolu. Ee yani çünkü ben... dedi ki sen işte bunu en bak sen kendi için bir şeyler yapabileceksin. işte spor yapabileceksin, dinlenle. Daha sonra e, ailece oynayabileceksiniz. Çocuğunla, bacınla oynayabileceksin. Çünkü insan çocuğuyla oyun oynayamıyor ya. E, Refraktör ve diğer bu, bu, bu şeyler Burada bak çok basit, çok kolay aile çocuğun oyun oynayabileceksin, hem çocuğun eğlenecek hem sen eğleneceksin. Evet. Hem de spor yapacaksınız, hareketler yapacaksınız binlerini. Bayağı böyle satış noktaları vardı. Bu satış noktalarından onları insanları yakalayıp çok güzel konsol sattılar. Evet. Wii U'da yapamadılar bunu. Çünkü Wii U'da arada kaldı her şey. Ee, ya Wii U zaten Hiçbir Wii zaman sürdü, pazarlayamadılar ya. ki. Ben hala şunun cevabını bilmiyorum. Wii U o kon şeyden mi ibaret kum ekranlı kumandadan mı ibaret yoksa onun yanında bir de konsolu var mı ayrıyetten? Var var konsol da var. Ya işte orada Ay, da Bunu anlamamışız yani anladın mı? Evet onu anlamadık. Ya çünkü işte orada anasıl yeni yükselen tablet trendini yakalayıp anasıl işte dedi ki yani kendince ben hem tablet çünkü tablet tamam da tablette oyun oynamak okey ama tablette tuş yok ya Hı -hı. tuş olmadığı için de sonunda mesela çok e, belli baş oyunları Oynayamıyorsun tam anlamıyla. Yani çünkü dokun efsneye tuş koyuyor ama ekranı kapatıyor bu sefer. Yok işte yeterince o mesela işte FPS oynayan falan daha geçiyorlar yani. Ya tablette FPS oraya buraya sıkıyor falan saçma sapan. Evet. Neyse hani bazı şeyleri tam böyle anlamıyla oynayamadığın için mesela onlar direkler ki biz insanlar tablet istiyorlar tamam. O zaman ekran olan... Ama e, a, klasik kontrol şeylerinde bir araya getirebileceğiniz bir şey tasarlayalım. Aslında Mounted oydu. Tablet döneminde biz de tablet tarzı bir şey çıkartalım. Ama ne oldu? Çıkardıkları konsolla e, bir kere oyun çıkaramadılar. Oyun çıkaramayınca o tablet kadar çıkan insanlara cep şey yapalım İkincisi Wii Wii'nin devamı Wii U yaptılar. Belki başka bir isim koysaydı o konsol daha çok satardı. Çünkü insanlar ben de zaten Wii var niye gidip Wii U'yu alayım dedi anlamadılar senin dediğin gibi. Yani mesajı anlamadılar. Ne ki bu dediler. Kumanda yani, mı? Ekstra bir tane kumanda mı getiriyor yani dediler. Mesajı anlamam. anlamamak değil abi. Mesajı anlatamamak bence o. İşte anlatamamak anlamamak. Onlar da anlamadı. Çünkü adam dedi ki benim evde zaten Vim var. Niye ben bir tane tablet alayım? Evde de var. Tabletim de var evde. Niye alacağım yani? Hani o niyeyi bir cevaplayamadılar insanlara. Ee, oyun da çıkarmayınca hani bilindik. Ve işte onun da tam uygulamasını yapamayınca o konsol sıçtı. E kuvvetli bir konsol da yapmadın. Kuvvetli konsol yapmayınca 3. parti desteklerini de alamadım yine. Alamayınca oyun da çıkmadı tamamen. Yani çünkü şimdi PlayStation 4 çıktı. Biz ne oynuyoruz? Battlefield. Hı hı. Yani Sony'nin ekskuzif oyununu mu oynuyorum ben? Hayır. Wii U çıktı, Battlefield 4 çıktı mı çıkmadı? Asus, Assassin's Creed 4 çıktı mı? Yani çıktı galiba hatırlamıyorum Belki de son dakika çıkarmadılar. Yani boş zamanlığı dolduran, çıkışı dolduran en önemli şey 3. parti oyunlardır. Eğer sen kendini hakikaten bir oyun çıkartmıyorsan. Nintendo'nun en büyük hatası çıkışta düzgün bir Super Mario oyunu koysaydı veya çıkışta direkt bir Zelda çıkarttı. Yani bir şey çıkartması gerekiyordu oyunlardan birini çıkartmayınca zaten o dedicated fan dediğin hı hı. kişiler bile konsolu tam anlamıyla almadılar. Yani yani gidip onlar da böyle böyleesine aa diye almadılar konsolu. E oradan da sıçtı tabii. E 2 sene geçti hala oyun yok. Yani çıkan oyun 3 tane oyun çıktı. Pikmin çıktı. Ondan sonra işte şimdi daha yeni yeni işte oyun çıkıyor. Ne çıkacak? E, Super Mario'nun bir tane yeni oyun çıktı mesela. Çok güzel. Ama arkadaş neredesin sen ya? 2 senedir ne yapıyorsun yani? Sen bu konsolu niye erken çıkardın o zaman? Ya yani çıkarmasaydın o zaman Çıkardın bilete sattın konsolu. Yani oyunsuz konsol hayatta olmaz. O konsola oyun çıkartacaksın sen. Nintendo'nun bir kere en büyük sıkıntısı bu. Oyun çıkartamıyor. Yani Electronic Arts gibi her sene bir tane Battlefield 4 çıkartıyorlarsa sen de arkadaş her sene o zaman bir tane Mario çıkartacaksın ya. Yani en çok satın oyun neyse onu her sene çıkartacaksın o zaman. Ya da Zelda çıkartacaksın abi. Sen Adamlar çünkü eskiden beri alışmışlar. Bir tane konsol döneminde bir tane Zelda çıkartıyorlar. E sikeri böyle iş artık öyle değil ki. Artık insanlar bir tane Zelda'yı çıkartıyorsun. 3 gün sürüyor ömünü zaten o oyun. 3 gün sonra bitiyor oyun. E sonra adam ne yapacak? Yani eskisi gibi değil ki artık her şey. Eskiden öyleydi. Bir tane oyun çıkarıyordun, Adam zaten onu bitirene kadar ana alıyordu. Yok safe sistemi bok gibiydi. Ondan sonra internet yoktu. Nasıl geçiyoruz, nasıl yapıyoruz bulamıyordun. Bu macalar için ananı alıyordu kasanı. Kasıyordum bu macayı bulacağım diye. Artık öyle değil ki yani. Artık sikerim senin oyunu oynayacağım" deyip millet açıyor display izliyor. Yani hani oyna bir oyun. Eh de onunla mı uğraşacağım diye açıyor izliyor yani mesela. O yüzden bunlara adaptör olamadığı için bu konsollar Wii U'da sıçtılar. Yani aslında Wii U tamamen feshedip Bence yeni konsol çıkarmaları gerekiyor Yani şu PlayStation 4 ayarında kuvvetle diyecek ki Arkadaş tamam ben sağlam konsol çıkartıyorum Daha sonra fiyatını da bunun fiyatını da tutacak 350 dolara çıkartacak hatta konsolu G Gerekiyorsa zarar edecek bir sene iki sene O konsolu oraya çıkartacak Üçüncü parti firmalarda anlaşacak PlayStation 4'te yarışacak bir konsol yapması gerekiyor. Ya bence Nintendo'nun Nintendo oyunları da olacağı için. Nintendo'nun öyle çok güçlü bir konsola da ihtiyacı yok. Yani. Hayır, şu açıdan ihtiyacı var. Adamlar üçüncü parti firmaların oyunlarının gelmesi için ihtiyacı var. Anladın mı? Yani üçüncü parti firma'nın şu bahaneye sahip olmaması gerekiyor. Senin konsolunun donanımı düşük. Bu bahneye vermeyeceksin o adam'a. Çünkü o var herif, anladın mı? Artı bir de şöyle bir sıkıntı var. Sen orada tablet koymuşsun ya, böyle bir tane ilginç bir kumandan var. Kontrollerin var. Yani şimdi herif diyor ki, tamam çok güzel, bununla hakikaten çok böyle ilginç şeyler yapabiliriz. İşte, ne bileyim, tracking sistemi koyarım, bilimden yaparım falan ama. Ben bunun için niye para diyor. Şimdi, çünkü o, o kumandaya uygun hale getireceğin ekstra şeyler koyman gerekiyor. Hı hı. E ekstra şeyler için ekstra eleman tutman gerekiyor. Ekstra development, üretim zamanına ihtiyacın var. Değil mi? Hı hı. Biri olacak, düşünecek olan buna ne ilgili şeyler koysak da olur diyecek. Onu, onun içine entegre edeceksin. Bir ton iş. Kafadan senin üretim zamanını belki de 6-7 ay uzatacak şeyler bunlar. E şimdi 6-7 ay üretim zaman uzaması 6-7 ay kafadan cepten para vermek demek oradaki ekibe. Tabii yani ki. böyle bir şey niye yapayım ben diyor adam. Anladın mı? Haklı çünkü yani. Niye yapsın? Yapacağım bir de satmayacak. E ne yapacağım ben sonra götürmemse o bu kadar yaptım yazılım diyor. Yani. Tabii ki götüne sokacaksın. E işte yani bu da mesela hata. O yüzden koyacaksın klasik kontrolörde artık tamam de çok güzeldi. E, yani hay V kumandası da çalışır bir şey yap. Ondan sonra isteyen de hareketli oyun yapsın. Anladın mı? Hı -hı. Ama klasik kumanda yedi çalışan bir konsol çıkarsaydım ve video işte o tabletlerinden, dokunmatik ekran şeyi zorlamasaydın insanlara, o zaman bu adam PlayStation öyle çıkardı oyun, aynısını senin konsola çıkartacaktı. E ne olacaktı orada? Ben mesela Hı -hı. gidecektim belki Nintendo olacaktım, tamam mı? Niye? Çünkü Hı -hı. multi platform oyunları da oynayabileceğim, bildiğim yani aynı kalitede oynayacağım bildiğim, ama Nintendo oyunlarını da oynayabileceğim bir konsolum olacaktı. Şimdi sadece Nintendo'nun kendi oyununu oynayacağım diye 3 tane oyunu. <gülüyor> girip niye bir de ondan sonra pahalı yani. Ucuz da değil. 250 kaç? 250 dolar mı? 300 dolar mı ne o konsol? O kadar para verip gidip Nintendo Wii U alayım ki. Bu. O kimsenin ikinci konsolu şu anda Nintendo Wii U değil. Ama bir önceki nesilde herkesin ikinci konsolu Nintendo Wii'di. O yüzden zaten çok sattı. Çünkü sen gidiyordun PlayStation 4 alıyordun. Ben gidiyordum Xbox 360 alıyordum. Ama ikimiz de gidip Nintendo Wii U alıyorduk. Alıyorduk muyduk? Evet alıyorduk. Bana belavaya geldi. Ya sana <gülüyor> bahsetmiyorum ama alıyorduk yani insanlar alıyorlardı. Çünkü niye? Çünkü farklı bir şey sunuyordu. Yani bunda gözükürün Battlefield 4 oynuyordun, sonra ondan arkadaşların geliyordu ha diye böyle Nintendo Wii'de mal mal oyun oynuyordun anladın mı? Evet. Onun için alıyordu zaten. Oldum. Aynı zamanda ucuzdu. Bu konsollar 400 dolara satılırken Nintendo 200 dolardı. Evet. Yani çok fazla avantajı vardı. Şu anda avantajı hiçbiri yok. yok. Neyse, ben yani diyorum ama multiplayer şey mobile oyun çıkartın derse de mobildeki bütün o oyun ekosistemi içerisinde Nintendo'nun e, oyunları gerektiği şeyi e, görmez neden? Yani say işte saygı oyun şeyini görmez yani. İlgisini görmez. Çünkü adamın oynayabileceği bir sürü oyun var zaten. Açık Android, bence, Android bence öyle değil. Ziplion tane bedava zip oyun var. Ziplion tane zip bedava oyun vardı. bence. E tamam mı? adam bakmıyor ki katitesine oyunun. Bedava açıyor indiriyor. Yok abi bu şey sonuçta e Bence tamamıyla brandingle alakalı bir şey. Nintendo 3DS'e çıkan bir Zelda oyununun aynı kalitede i̇şte, oyununu oraya koysan bir kere fiyatını zaten ayarlayamazsın bir. bir İkincisi de zaten Ben, onu, ben onu demiyorum zaten. Bence e, daha basit Nintendo hani baştan beri söylediğim gibi. Doktor işte, Mario çıkartacak. İşte Set NES mi? tamam mı? NES e, ondan sonra Super NES oyunlarını bence çok rahat adapte edebilen. NES'de oyununu kaç para satıyor biliyor musun? Kaç paraya satıyorlar? Nintendo Virtual Console oyunlarının eski oyunları kaç paraya satıyor? Bilmiyorum. Yani. Ama mesela o, o para bir satmak zorunda değil. O onların tercihi. Tamam mı? Çünkü hani bir bakıma bakarsan o kaç? 25-30 senelik oyunlar onlar. Evet. Tamam mı? Ve hani antika olmuş oyunlar bir. iki hani parasını çoktan çıkarmış olduğun oyunlar. Hani onun üstünde sen hala onu işte atıyorum 10 dolara 20 dolara satıyorsan eğer o oyunları. Sen orada hakikaten bir gözlük cimrilik söz konusu. 10 dolara satıyor. Ayriyeten hani şey tabii muhabbeti Aşkın var. Aç değil ama. Ha, biliyorum. Hani bizim kendi oyunumuzda şeyimiz var. E, e, milletin saygı duymasını istiyoruz. Öyle heba olmasını istemiyoruz. Onun bir Hayır kalitesini... adam diyor ki bu oyun diyor. Ondan on, sonra zamanında çıktığında zaten de. Yani bu oyun klasik bir oyun. Ondan on, sonra, on, sonra IP anlamında kuvvetli, önemli bir oyun. Ve ben bu oyunun e, şeyini düş, değerini... kalitesini, değerini düşünemem. Bu oyunun değeri 10 dolardır diyor. Anladın mı? Yani senin... Sikindirik oyunun bir dolar diye hı hı. benim oyunumun kalitesi benim oyunumun bir dolara satılacak diye bir şey yoktu mantetesinde düşün. Hayır orada, haklı. orada değer var yani borsa gibi bu, bu daha değerli bir kağıt o yüzden bu durumun fiyatı diyor. Ama eski e olması önemli değil de yani. İşte o onun kafasında olan bir şey. Tam e, tamam onun kafasında 10 dolara satıyor. E sen de tabi normal bu günümüz şartlarına göre sinlerin tabi ne çıkıyor tabi? Çünkü diyorsun ki siktiğimin oyunu 10 dolar olur mu lan? 1 dolara aa son, kopyasını satıyorlar zaten diyorsun. Bir de o, kopyaları ne? var onların. 1 dolar 10 şey kopyasını bırak. Abi 2 gün bekleyip de hani şey Steam'de indirim beklediğin zaman 10 dolara zaten şey e, ha, 10 dolara <gülüyor> 2 tane şey geçen senenin oyununu alıyorsun. Evet. Yani işte böyle, böyle bir ortamda Nintendo'nun kendi... Ee... Yani o ego tribinden başka bir şey değil. Tamam. Ego tribi ama adamlar bir konuda haklılar. Hayır tamam oyunun değer. Adam diyor ki bu benim IP'm diyor. Yani bu şey gibi bir şey. Şimdi sen gidiyorsun bir mağazaya. Louis Vuitton'a gidiyorsun. Ondan sonra kimse demiyor ki Louis Vuitton'da 75 senelik firma. Koyduğumun şeyini hala kaç paraya satıyor çantasını. Diyemiyorsun ki. Hayır ama... Diyemiyorsun yani diyebiliyor musun böyle bir şey? Hayır. Gidelim onun kopyasını alırım diyorsun. 30, dolar, 30 liraya satıyorlar. Tamam şu var ama. Sonuçta bir... Sen 30 sene önce yapmışsın. 2. Tamam. Şu anda geçerliliği yok neredeyse. Geçerliliği tamam yok olur mu? Yani şu anda Super Mario Bros.'un orijinalini oynamak istesen, yani zorla oynatsan çocuklar oynatamazsın. 1. Niye oynatamazsın oğlum? Oynarsın mı? Yani. Ya şu anda çocukları Oyunun oynat... Oyunun dinamiği bozulmuş. Oyunun dinamiği eski değil ki. Herif, herif zaten 30 senedir aynı dinamikle yeni oyun çıkartıyor. <gülüyor> Ama yani aynı çocuğu oturtup... Da. Hani sik oynatamazsın o çocuğu çünkü... Çocuk şeyi görmüş. O da aynı zorluklar var. Aynı şeyler. Hayır var. abi o çocuk Flappy Bird'le aynı grafik kalitesinde. Evet, Flappy evet. Bird'le aynı grafik kalitesinde ama Niye oynamasın? Fla hayır Flappy Bird'ün yeniliği var. Bir, iki zaten Flappy Bird 10 kere oynayıp sonra çöpe atacağım bir oyun tamam mı? Tam Mario World'ü hiç atmıyorsun da oynuyorsun çünkü yani. devamlı. Hayır işte Mario World'ü tamam çocuğu karşısına geçirip oynasa hani al çocuğum oyna desen ya baba bana Hello aç der. Baba bana Hello aç demez. iPad'le oyun oynadı ama Hello'dan haberi yok zaten. iPad'te kıçıkırık engel Birds aç der. Başka bir şey demez. Oğlum Angry Birds bile görsel olarak daha tatmin edici o çocuk için. Daha tatmin edici olabilir de. Daha iyi bir oyun olduğunu söylemiyorum. Mario'yu oynayacağı yani süper. Ya şöyle diyeyim ben sana, Nintendo 3DS anası vardı sattım ya ben. Hmm. Nintendo 3DS'de anasını bir tane klasikler diye, 3D klasiks diye bir şey çıkardı işte. Excitebike anasını hmm. bir tane de X-Ravius diye bir şey vardı tamam mı? Abi yani herifler 3D yapmışlar eski oyun böyle piksel böyle hı hı. ondan sonra eski oyun 3D yapmışlar sadece. X seviye istediğinde oyun şey sen böyle jet'sin işte. Ondan sonra aşağıda bir şeyler var. Bir de yukarıdan önden geliyorlar. İşte öndekileri ateş ediyorsun, bir de aşağıdakileri ateş ediyorsun. Tamam mı? Hı hı. Basit boy. Sağa sola gidiyorsun, ileri yere gidiyorsun ateş ediyorsun. Yemin ediyorum Flat bir Bird'den daha zor. Yani o oyunun dinamiği aslında çok daha zor. Çünkü bir de 3 boyutlu yapışlar daha da zorlaşmış. Çünkü aşağıyı 3 boyut görüyorsun ya. Aşağıya görüyorsun derinlik var. Sen geliyorlar. Buradan sürekli atış ediyorlar. Bir sürü toplar geziyor ortalıkla onlardan kaçman gerekiyor. Artı aşağıdan atış ediyorlar. Böyle geliyor. Onunla görüyorsun 3 boyutta geliyor. Ondan kaçman gerekiyor. Yani koordinasyonun mükemmel olması gerekiyor. Bir de yetten atış edip patlatman gerekiyor. Hem yukarıdaki hem alttakileri. Ne bu? Eski oyun. Ama o kadar güzel oyun ki. Oturup oynarsın saatlerce. Anladın mı? Çünkü zorluk derecesi falan inanılmaz böyle Bir oyun. şey de öyle. Süper Mario World'da öyle Aç böyle oynarsın yani. He oynarsın. E tamam. Oynanmayacak değil. Yani oyunların kalitesini grafiksel veya işte bilmem ne eski olması oyun kalitesini azaltmıyor. Onu demek istiyorum sana. Adam da bu mantığı da düşünüyor. Benim oyunumun kalitesi Hayır. budur diyor. Ama sen da budur diyor. Evet, sen sonuçta... Senin ee... gerizekalı oyunun benim fiyatımı düşürmez de yani. Öyle ama sen e, bunu bu şekilde yani e, hani bazı şeylerden ödün, ver, ödün vermiyorsun. Mesela hani ben bunu takdir ediyorum kişisel olarak. Ama bunu ben bunu balkon mesela... keyfi oldum. Sonrasında balkon keyfi <gülüyor> Yok ben bunu kişisel olarak takdir ediyorum. Hani ben ben de Nintendo olsam. Ulan benim şirketimi var eden ve işte hani oyun sektöründe e, şey e, efsaneleşmiş oyunlarımı ben de satmam abi 10, 10 doların aşağısında. Orijinal fiyatı neyse onu, onu da bırakırım. Böyle bir egom olabilir. Hani onu takdir edebilirim. Ama sen e, bir ticari kurum olarak e, zarar ediyorsun yeni müşteri çekemiyorsun tamam mı? Markanı yeni nesillere aktaramıyorsun. Tamam yani şu Wii'nin aslında Wii'nin aslında bir bir anlamdaki şey hani yani büyük başarısı ama aynı zamanda belki Wii U için ya da Nintendo için e, kötü olan şeyi Wii markası Nintendo'nun o kadar üstüne çıktı ki Wii'yi herkes biliyor ama Nintendo'yu bilmiyor Wii'ye sahip olan insanlar bile yani şu anda düşün Türkiye'de sen bilen adama satmadık Evet, herkese satabildin Herkes sen onu otaldı, evet. Evet. ama mesela o adama o Nintendo mantelitesini ya da işte bir e, ekosistemini işte e, şeyini bilincini de satamamışsın ürünle birlikte yani işte zaten o engeli aşamadılar çünkü evet. mesela aslında çok sen... ürün sattı ama e, şeyi yapamadı sen mesela e, Nintendo'dan niye vazgeçemiyorsun çünkü hani e, sistem değişse de şu olsa da bu olsa da yarın öbür gün çok güzel bir Mario Kart oyununu çıkartabilirsin kart biliyorsun değil mi? Yani ne bileyim işte Zelda'yı adamları, seviyorsun. adamların çıkardıkları oyunların kalitesi çok iyi zaten. Yani evet hakikaten çok iyi kaliteli yani Bir Mario oyunu mesela ya yani yine o Mario. Yine Mario ama abi adamlar öyle güzel şeyler yani koyuyorlar ki oyunun içerisine şey bölüm tasarımları koyuyorlar ki yani evet abi Mario ama evetler çok güzel yapıyor deyip oynuyorsun. Evet. Çok başarılı. E, bütün hepsini ana yani kendi markalarının hepsinin çok iyi oyunlarını yapıyor. İşte ama, ama işte bu bu sadece şey ee, hardcore'lara aktarılabilmiş anladın mı? Evet işte zaten oyunu Mario'nun değerini bilen adam zaten oynuyordu. E tamam işte ben de o yüzden diyorum. Mobile sen oyunu çıkarsan aynı oyunu. O, o, de, o değeri bilen kimse yok yani. Hayır o değeri senin kaybolup, gider hayır, o. kaybolup gitmeyecek işte. Rahlar arasında. Sen onu işte o değeri yerleştirmen lazım. Abi tamam da açıyorsun ondan sonra Apple'ın Apple, Apple Store'unu, iTunes Store'unu yani oyunları görüyorsun oradaki hepsi yani en pahalı oyun ondan sonra ne bileyim 16 lira belki. Yani o 16 liralık oyunda işte Square Enix'in Final Fantasy'in bilmem nesi. Yani ve hani oyunda yani 16 lira olduğu için satmıyor mesela. Hayır ama sonuçta ee, orada, orada o oyunu hani belki hani ee, dediğim gibi eski oyunları hani o egosunu kırıp e da tamam, bir dolara bir tane oyununu koysun ama onları koymazlar bir dolara. Hayır hayır koysun. İsterse batsın koymaz. Koysun Hareketin. yani oradan hani Mario oyununu gören 5 yaşındaki ee, tablet gerizekalısı ee, tablet bebesi yarın öbür gün hani ee, bir arkadaşının evinde konsolu gördüğü zaman ya da işte ee, bir şekilde başka bir şekilde ekspoz olduğu zaman Mario'ya Aa ben bunu biliyorum deyip belki de şey e, hani devamını içinde işte o merak şeyi yapacaklarmış o yüzden. Dediğim gibi mini oyunları falan yapacaklarmış. Yani gerçekte oyunu koymayacak ana sonra. ama işte böyle zaten tanıtım amaçlı şey koyacak. Bildiğim mini oyun zaten kendisi. Abi mini oyna ama o da Hani mesela ben canım sıkılsa tamam mı Flappy. Ondalar. Ha Flappy Bird yerine Donkey Kong oynayabilirim. Yani yaptığım şey Ondalar. aynı. Ha? şeyler merdivenlerden tırmanacaksın ondan sonra gelen işte e, varillerin üst varillerin üstünden zıplayacaksın Prensesine Ya bak bir mesela. bir diğer sıkıntısı ne biliyor musun? Bunu Bu yani saatli, şu anda kıçınına yazmaya kalksan yazabilirsin iki saatte. Bak Flipboard'te ondan sonra gördük bunda e, mobil platform bir diğer sıkıntısı da şu bence dev çıktı. Hı. Bir anda ve çok başarılı oldu değil mi? İşte kaç ay sonra Hı -hı. adam bir başarıya ulaştı. Hani 50.000 tane aynı oyunu yaptılar. Abi istediği kadar 50.000 tane aynı klonu yaptı. Yani tamam da klon yaptı. Yani klonunu 50.000 tane klonu yaptılar. Yok bilmem ne. Burst, dart 4, surf 4, fırt yok işte uçan Abi, tava bence, bilmem ne. Her türlü şeyini yaptı. Bence, bence bu, bence bu. Yani Nintendo'nun şu anda başına gelebilecek en iyi şey olabilir. Yani böyle bir Aynen, şey olsa. Nintendo zaten buraya çıkarmadan da var. Bir ton klonu ha, var zaten Nintendo. Super Mario çıkarsa Mario mesela. Mario'nun bir ton klonu var. İşte e, Flappy Bird gibi bir şey olsa mesela tamam mı? Millet işte Super Mario klon diye tamam mı? Super Mario Fan Project, işte Super Mario işte, Fan Game vesaire gibi. Kendi markasının üstüne gidip de hani e, şeyini yapabilecek bir şey olsa. Abi bak kaç gündür Flappy Bird konuşuyor millet. İşte e, neymiş efendim e, işte şey de başladı. Oha bu kadar salak bir oyun nasıl işte. E... Ya Flappy Bird konuşması önemli değil. Ben demek istiyorum Hayır, ki oyunu diyorum. Diyorum, oyunun hemen başarılı bir oyunun kopyasını çok rahatlıkla yapıp hemen çakıyorlar oraya. Hayır. O zaman senin seni de gidiyor. Çaksın senin zaten amacın mobil Çünkü üzerinden para para elde etmek değil. Ulan mobil üzerinden para elde etmek değilse ben niye ipimi oraya koyayım piçin? Oğlum. Bir marketing aracı sonuçta exposure aracı işte diyorsun, diyorum tamam ya tamam da full oyun çıkartırsan o exposure aracı olmaz işte işte o yüzden ben, ben de o yüzden diyorum basit tamam mı Donkey Kong gibi tamam mı 30 sene öncesinde yaptığın ve zaten şu andaki herhangi bir mobil oyundan çok çok çok çok çok, çok daha e, hani ilkel olan versiyonlarını sen koyabilirsin. Anladın mı? İşte koyacak da 10 dolardan satacak onu. Sonra sen i̇şte gideceksin. satmasın onu. Sat, Bonki Bonkikonk yapacaksın. Tamam mı? Sat, 1 dolardan satacaksın. Hayır satmasın onu. Onu bedavaya koysun. Ne bileyim e, sadece e, internal şey e, cross platform marketing aracı olarak koysun. Yani 100 bin tane cihazın üstünde sen Nintendo markasını sen koyduğun zaman zaten. O adam belki işte e, hani şey görüyorsun bizim arkadaşların ya çocukları ben sana var şey e, hani deli gibi artık iPhone iPad falan kullanıyorlar. Hani o çocuğun orada görüp süper Mario'yu merak etmesi ondan sonra işte, işte ak merkeze bilmem nereye gittiği zaman bir DNR'ın içerisinde bu karakteri gördüğünde aa ben bunu biliyorum ben bu oyunu istiyorum anne demesi bile şey, Nintendo için yeterli bir şey. Yani şu anda Türkiye'de özellikle hani şu an Türkiye'de herhangi bir temsilcilikleri yok değil mi hala? Eskiden bizim gençliğimizde en azından Nintendo'nun, Super Mario'nun şey, çizgi filmleri, işte ne bileyim e, dizisi, filmi şusu, busu vardı. Anladın mı? Bir şekilde sen ona denk geliyordun. Ondan sonra da onu istiyordun. İşte ee bir oyuncakçıya gittiğin zaman orada kartuşların üstüne e, Super Mario'yu görünce... Abi bu ne diyordun? Çakma kartuşlar. Bu ne diyordun? Tamam mı? Bu işte Game Boy kartuşu diyorlardı. Abi ben de aslında Game Boy var. Ya da arkadaşım da var. Hani bir şekilde oynayabilir miyim acaba bir şekilde? Onun şey derdinde koşuyordun belli bir nokta. Yani şu anda... Günümüz çocuklarına bu exposure yapan herhangi bir çalışması var mı Nintendo'nun? Belki Amerika'da vardır, belki Japonya'da vardır bilmiyorum ama Türkiye'de yok değil mi? Amerika'da falan var. Amerika'da var. Şu anda en, en büyük... Yani en büyük pazarda var yani. En büyük, büyük markası şu anda Nintendo'nun herhalde şeydir. E, işte. Mario'dan ziyade Pokemon'dur diye düşünüyorum. Pokemon başka bir dünya. Yani Pokemon, Pokemon geçmiştir. Pokémon hiç bok olmaz. Pokemon'a var. Ha. Yani... <gülüyor> Pokemon, Pokemon Nintendo'nun bile değil. Pokemon biliyorum Company ama var yani, Pokemon Company var ama şu anda sadece Nintendo'ya oynuyor. O Nintendo'ya sadece yapıyor ama Pokemon Company zaten bir şirket var, ayrı bir var. Yani Pokemon var. Şimdi bu adamlar yani düşünsen mobil Pokemon oyunu olsa oynamayacaklar. Mobil Pokemon oyun değil ben sana söyleyeyim. Disney yaptı gibi. Disney Infinity Pokemon'un Pokemon şey yapsalar onun şu anda Pokemon, yersin. Pokemon şeyi de hani çok şey e, sinmiş durumda anladın mı? Sadece hardcore fanları takip ediyor artık. Yok Pokemon baya şey ya. Yani, yaşıyor ya. Pokemon'da bir sıkıntı yok. Yani Pokemon yaşıyor. Sadece fanları, fanları var. değil abicim. Herkes alıp oynuyor Pokemon. Herkes alıp oynadığını zannettim. Oynuyor lan. Eşek adam da oynuyor. Ondan sonra çocuk da oynuyor. Herkes oynuyor. Yani... Çünkü o RPG o başka bir şey. Yani o Pokemon dünyası dediğin şey çok farklı bir dünya. Oraya hiç girme. Öyle ama yani. O Pokemon dünyası çok ayrı bir şey. World of Warcraft bir şey o Pokemon başka bir şey yani. Yani Pokemon'u var. İşte e, Sonic'i aldılar. Ne bileyim. Sonic'te yani. Zaten fallaç oldu. Ya yani Sonic'i aldılar. Bir bok beceremediler Sonic'le yani. Kim aldı? Bir şey aldı yok Sonic. Sega, Ger Sega, Sony onunla so çocuk konsolu olarak hitap edebileceği tek bir konsol olduğu için oraya çıkartıp duruyor. Başka konsollara çıkıyor, bir bok olmuyor. Son Nintendo'nun konsoluna satıyor, o yüzden oraya çıkartıyor. Ne yaptın Kırdın mı? Ya kırmadım da çıktı o. Ben yapmadım. Ee, Ama işte Nintendo'nun yani şu anda Sega olmasın ya, anladın mı? Nintendo'nun sonu Sega olmasın Sega da. Sega konsol çıkarmayı bıraktığından beri bir tane düzgün Sonic oyun yapamadı. Yani şunu demeye getiriyorum ee, Nintendo'nun şu anda tamam mı Nintendo olarak var olabilmesi için e, yeni nesli bir kere beslemesi lazım tamam mı Bu hani işi bu işi çok iyi bildiğimden söylemiyorum ama benim gördüğüm kadarıyla şu anda Nintendo'yu istemesini gerektirecek hiçbir şey yok piyasada insanı. Sadece bizim gibi hani eskiyi bilip de falan yani Acaba keşke işte şu adam e, arkadaşlarımla birlikte Mario Kart oynayabilsem diyen ya da ne bileyim ya işte e, Super Mario'nun işte ne bileyim e, platform oyunlarında da güzeldi. Yenisini çıkarsalar da oynasak ya da işte yeni Zelda oyunu gelecek mi acaba diyen tamam mı? Yani spesifik oyunların ya da e, Nintendo'nun e, kendine özgü title'larının fanları dışında şu anda Nintendo bekleyen ve isteyen kim var abi? Nintendo Kimse bekleyen yok. demeyelim. Bu diyelim. Çünkü 3DS diye satıyor. 3 öyle bir dünyası yok artık. 3DS'e çünkü çok iyi sürekli oyunlar çıkıyor. Ondan sonra oyunları sürekli alıp takip edip, ondan sonra çocuklar falan zaten biliyorsun çocuklar için de bir tane versiyon çıkardılar 2D diye, Hı -hı. 2DS diye. Ondan sonra yani Pokemon'la beraber falan çıkardılar zaten onu. Zaten Pokemon zaten Gırda sattı. Ondan sonra yeni Zelda oyununu 3DS'e çıkardılar. Çok iyiymiş bu arada oyun. Ondan sonra o zaten o da iyi satışlar. Yani adamların 3DS kısmında hiçbir sorunu yok. Yani 3DS'den tabi beklediğiniz satışlar onun sonra Nintendo DS gibi değil. Ama yine de 3DS'de hiçbir sıkıntıları yok. Zaten onun sonra Vita'nın yani ona bakarsan Vita'yı gömmek gerekiyor demektir yani 3DS'in satışları yanına baktığın zaman. Adamlar 7 milyon fan satabilmişler Vita'dan. Trendesi olmuşsa sana 40 milyon. Yani e, o yüzden Adana Trendesi bir sıkıntısı yok. Sürekli oyun çıkartıyorlar, sürekli besliyorlar. Olsun hiçbir dert yok orada ama e, Wii U'da inanılmaz büyük dertleri var. Ya yani bak şimdi Mario Kartla Super Smash Bros işte en önemli iki tane oyun 2014'ün sonunda mı ne çıkıyor? Olan arkadaş sen konsolu 2012'de çıkardın. Yani 2012'de mi çıktı? Ne zaman? 2012'de sonu mu çıkardı anne? Bilmiyorum oldu yani, bir 3 sene galiba. Kaç sene oldu? Sana Mario kart yeni çıkartıyorsun ya. Yani Mario Kart olan bir konsol. Mario Kart oyun oyunu öyle bir oyun ki. E sadece oyun için. Anladın mı? Oynayan arkadaşlarım varsa yani. Hı -hı. Hep beraber. Sadece oyun için ya, ya TV'de alırsın ya video alırsın. Çünkü oyun öyle bir oyun. Çünkü inanılmaz keyifli bir oyun. İnternet önünden, multiplayer oynaması. Çok keyifli yani. Ve e sırf oyun için alırsın. Ama oyun 2014'te çıkıyor. Ya mesela Zelda. Yani bir tane şimdi HD tamam mı? Full hmm. HD Zelda oyunu çıkartacaklar diye bekliyor herkes. Full HD Zelda oyunu oynamak isteyen bir sürü insan var. Bu adamlar bekliyorlar. Çıkartacaksın işte rahatlayacağız abi. Adamlar mesela e, Gamecube'ye çıkardıkları Zelda oyunu yenilediler hmm. grafiklerini. Sonra şeye sonra Wii'ye çıkardılar ki ben oyun oynamayı çok istiyordum. Ama işte GameCube'de şimdi nereden bulacağım da oynayacağım bu bık, bık diye oynayamıyordum tamam mı? Şimdi Wii çıkardı mesela. Ben şimdi oy mesela oynamak çok istiyorum. Ama gidip Wii alamıyorum yani bir tane oyun. Ya öyle bir lüksüm yok ya. Öyle param çok olsa alırım tabii ki Wii U'da. Ama alıp ne yapacağım? Vaktim yok, lüksüm yok. Öyle bir şeyim yok mesela değil mi? Sıkıntı oluyor bana. Yazık yani. Oynayacağım. Oynayamadığım oyunlar oluyor çünkü. Onlara onları üzülüyorum yani. Çünkü bunlar çok iyi tecrübeler. Yani bu oyunlar hakikaten çok iyi tecrübeler sunan oyunlar. Yani bir Battlefield 4 tecrübesi sunmuyor yani. Battlefield 4 çünkü onun yanında aslında boktan bir oyun. Yani çünkü o oyun sunduğu tecrübeyle aynı değil yani hiçbir şekilde. Battlefield 4'te koşuyorsun, adam öldürüyorsun, koşuyorsun, adam öldürüyorsun. Ne o güzel grafik, gerçekçi fık, fık o. Diğerindeki bir tasarım var. Bir dünya içerisindesin. Yani çok farklı. Mesela Super Mario 3D World diye bir oyun çıkardı. Yani böyle psikopat yani oyun. Hani insanın aklı gidiyor. Ben o Wii zamanda da Super Mario Galaxy vardı. Arkadaş böyle oynuyorsun oyunu. Ya bu adamlar ne çekiyorlar abi <gülüyor> yani Bu böyle bir bu bu kimin kafasına çıkıyor O gidip o kafayı görmek istiyorsan Bu kim ya bunu kim yapmış mesela Yani çünkü böyle ilginç tasarımlar yapıyorlar Ama tabii o tasarımları yapmasın O bilinen oyunu o, o kaliteli hale getirmesi Elif'in 3 senesini alıyor Anladın mı veya 5 senesini alıyor Yani böyle şey gibi yani sabret bekle Çok iyi oynamak istiyorsan bekleyeceksin İyi bekliyorsun aldım konsolunu koydum kenara Çıksın oynayalım ayrı bakalım Yok çok yavaş Adam alıp şeyini geliştirmesi, büyütmesi gerekiyor. Oyun yapan kısmını büyütmesi gerekiyor değil mi? Yani bana iki senede bir, bir kaliteli oyun sunması gerekiyor. Veya işte mesela eski oyunlar, Metroid. Bir tane Metroid oyun duymadılar daha ya, Wii U ya. Yani kafayı yersin, Metroid gibi çok iyi bir FPS shooter'ım var. Online'ı e, çok iyi olabilecek bir oyunum var. Ki ben oyunun Nintendo DS'de bir tane Metroid Prime Hunters diye bir oyun vardı. Online, multiplayer oynuyorsun. Tamam mı? Hmm. Tamam. Orada işte o kıç kırık el konsolunda multiplayer oynuyorsun. Grafikler piksel. Öyle oynuyorsun abi. Abi ne kadar güzel bir oyunda biliyor musun? Böyle multiplayer falan çok keyifliydi. Yani böyle 4 kişi bir araya, işte 8 kişi bir araya geldiğinde mesela açıyordu herkes. Fık oynayabiliyor oynayabiliyordun ve çok keyifliydi oynaması. Ya aynı dinamiği al, geliştir, koy oraya. Wii U'da böyle HD grafikle oynayalım. Çünkü oyunun platformun şey netesi de var onun içerisinde. Çok keyifli oynanan, top oluyorsun, Abi abuk su dinlemekte olan bir şeydir o. Metroid Prime çok iyidir mesela. Böyle şeyleri bunlar kullan Yani kullanmıyor değil de. Böyle bir sanki plan çizelgesi var anladın mı herifin? O çizelgiyi bozmuyor. Bu şurada çıkıyor. Hani böyle şey yapıyor böyle. Ulan biz bu sene satışları nasıl arttıralım? Fanları da üzmeyelim. Tamam o zaman bu E3'te bir Metroid oyun duyururuz. Bir tane de Wii müzik duyurur. Yani anladım hani böyle iyi, çok şey kafasında çalıştıkları için de olabilir bu sıkışık durum. Ee, çok biznes kafasında çalıştıkları için de olabilir. Ya çünkü bu adamların para kazandığı başka bir yer yok. Oyun satışı, konsol satışı. O yüzden herif bakıyor böyle satışlara Konya satışı rakamının önüne. Diyor ki o Wii'de Donkey Kong'un yeni oyunu çok iyi sattı. O zaman Wii U için hemen yeni oyun yapın. Diyor mesela. Donkey Kong Tropical Freeze diye bir tane oyun çıkıyor. E ulan biz Metroid istiyoruz. Ee, Wii'ye Metroid yaptık. Çok iyi satmadı. O biraz beklesin. Yani böyle... Satmayan oyunu sanki böyle şeye koyuyor, dondurucuya koyuyor. Bekletiyor da biraz. Sonra beni çıkarıp hadi bari şimdi bu bizi bu sene biraz idaresini deyip bu oyunu sürüyor böyle bir mantığı<td>leri var. Ben ona gıcık oluyorum, anladın mı? Çıkarsın üstü. Böyle duyursun üstü. Böyle Çıksın sahneye, desin ki Metroid çat, işte ondan sonra Luigi'nin yeni oyunu çat, Mario'nun yeni oyunu çat Ondan sonra işte bütün ne kadar elinde IP varsın, anladın mı? Hmm. Nintendo'nun hepsi, çat, bunu yapacağız işte hepsi bu sene çıkacak, önümüzdeki sene çıkacak, 2 sene içerisinde çıkacak Ondan sonra 10 on sene oyun yok <gülüyor> Ya 10 sene oyun yok değil ama hani bunu yapsın istiyor insan anladın mı? Aa, işte Metroid böyle heyecanlanacak bir şey olsun istiyorsun Yok yani. Şimdi mesela E3'e gidiyorsun, soynuyor ki yeni Last of Us çat koyuyor, Uncharted çat koyuyor mesela değil mi? Veya işte basıyor bir şeyler, yeni Keyzone diyor. Yani Keyzone'a sevmiyorsun belki ama öyle bir şey koyuyor ki heyecanlanıyorsun yine. Neyse çok konuştuk, çok sıkıldım ben. Kapat hadi. Evet. Balkon keyfini de yaptık yani. <gülüyor> Yok. Aslında. Sen bunu 3'e böl. Biz ee, geek bakışını, altı evet, geek bakışını ee, kapatalım. Geek bakışını ee, evet kapatalım burada. Hatta bence bu geek bakıştı son tarafları balkon kek oldu ben söylüyorum. Zaten hadi Titan Fola bakamadık ya. Titan Fola bak ne yapacaksın ya? Boş ya ne ben neye bakacağım Titan Fola merak ediyorum. Geek sıra